Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zhunubina Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve ala alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi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 وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفَوِّتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللَّهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ Bismillahirrahmanirrahim Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janne min marjim min nas ila ahirissure Sadaqallahu al-azim wa bellana rasuluhun nabiyyul haşumiyul kareem ya ilahil alemin Zahir ve batınımızı envar ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Şeytan aleyhi mayeste ikkanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. nufusu emmarenin bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi tarih-i müstakimde Kur'an-ı beyana hizmete muvaffak eyle cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref ya beyle. amin bu hürmeti seyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin <gülüyor> muhterem müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın inayeti ihsanıyla bir evvelki hafta yine bizim ifademizle maverai tabiattan tabiat ötesi, fizik ötesi hadiselerden bahsetmek suretiyle her şeyin maddeye irca edildiği bir devrede hususiyle yine maddeyle iştigal eden mahafil, topluluklar, ilim adamlarının marifeti vesayesinde tabiat dediğimiz ve muhkem zannedilen kalenin duvarlarının zir zeber olduğu fizik kanunlarının yırtıldığı adeta harikul adeler devresine girdiğimiz hususuna dikkatınız çekmiştim. Belki gün gelecek Beş'erin büyük bir kısmı insanların oldukça büyük bir kısmı fiziğin ötesinde tabiatın ötesinde metafiziğe mavera tabiata inanır hale gelecekler kendi ölçü ve kıstasları içinde tecrübe ede ede geliştirdikleri bu dal yepyeni bir coğrafya yeryüzünde meydana getirecek, insanlığı için yepyeni bir dünya görüşü meydana getirecek. Beşer badema huzurunu ararken şimdiye kadar huzur arama mevzuunda başvurduğu vadilerin dövdüğü kapıların çaldığı pencerelerin dışında başka kapıları çalma başka pencerelerin önünde divan durma başka sahalarda araştırma yapma lüzumunu duyacak fizik ötesi hadiselere topyekün beşerin meyli nispetinde bizim iktisadi yapımızda içtimai yapımızda da çok ciddi değişmeler olacak mümininin münkerinin. Allah'a inananın ve mülhidinin dünya görüşünün temelinde tamamen maddiye yatmaktadır. Haliyle maddiyeciliğin ve maddiyunun döndürdükleri dolaba müminlerde tabi oldukları için ister istemez bu dönen dolaba uymakta ve bunu aşamamaktadırlar. Bir gün insanlığın kaderini içine alıp da dönen dolap içine manadan da çeşnik attığı zaman, mavera tabiattan bir şeylerle işin içine girdiği zaman, herhalde beşerin iktisadi ve içtimai yapısında yepyeni şeyler görmek mümkün olacaktır. Bu bizim için bir yeniden diriliş. İçtimai yapımız için yeniden bir kuruluş, o kuruluşun arefesi olacaktır. Manaya susamış... Ruh aleminden yenilerin ifadesiyle gelecek mesajlara ihtiyaç içinde intizar eden cemaatin dudağı böyle bir şerbete çoktan susamış durumdadır. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri manayı intizar eden kalplere muntazır bulundukları şeyleri lütfeylesin inşallah teala. Her ilmin bir kısım kanunları ve kıstasları vardır. O kanun ve kıstaslar değerlendirmek suretiyle o ilim adına bir kısım kaziyeler elde edilir. Matematik kendi kanunuyla işletilir. Fizik kendi kanunuyla işletilir. Tıp, هندسه kendi kanunlarıyla işletilir. Bina-i mavera tabiata dair meseleleri kendi kanunlarıyla işlettirdiğimiz zaman elimize o sahaya ait bir kısım Frenk ifadesiyle çok orijinal kanunlar geçecektir. Çok değişik şeyler göreceğiz. Ama bir hususa tekrar dikkatinizi rica edeyim. Ve ifadem kulaklarınızı tırmalamasın. Eğer siz kalkar maddeyeciliğin kalıplarıyla, laboratuvarda maddeyi ölçmeye, anlamaya çalıştığınız, çalışmaya durduğunuz kalıplarla ruhu ve manayı tatmaya kalkarsanız yanılırsınız. Onun kendine göre ölçeği vardır. Onun kendine göre terazisi, kıstası vardır. Gökte ve yerde mizan vaz eden Hazreti Allah Celle Celaluhu, maddeye ayrı mizan vas etmiş, manaya ayrı mizan vas etmiş, maddeyi müşahadeye ayrı mizan vaz etmiş, sizin görüş sahanızı milyonda beşe altıya sıkıştırmış. Değişik dalga boyları içinde sizin görüş sahanızın dışında, keşfedeceğiniz aletlerle veyahut da bir kısım mazhariyetlerle, ruhun bedenden intisaliyle degaşman halleriyle sizin müşahede edemeyeceğiniz, hatta alatü edavatınızın müşahede edemeyeceği, mikroskopunuzun müşahede edemeyeceği, ilk ışınıyla müşahede edemeyeceğiniz, en büyük teleskoplarla müşahede edemeyeceğiniz şeyleri, müşahade edebilecek hale getirir Hazreti Allah Celle Celaluhu. Medyumun müşahadesi, velinin hakka kırbiyeti nisbetinde müşahadesi, nebinin gayb bin nazarıyla müşahadesi bu kabil müşahadelerdendir. Ve bu meseleler o kabil meselelerdendir ki bu nevi adına bir tek ferdi ispat ettiğimiz veya bir tek ferdin mevcudiyetine dair kalbimizde kanaati katiye hasıl ettiğimiz zaman bütün o neve ait efradı kabul etmemiz gerekir. Siz çıplak gözle görülmeyen bir kısım şeylerin görüldüğünü bu asırda bin tanesinden duyuyor ve işitiyorsunuz. Ruhunu teslim eden insanın ruhunu kendine has nurani kılıfı içinden müşahede edenleri ve bir yerde durduğu halde başka bir yerde zuhur eden, misal alemin ait keyfiyetiyle temessül edip görünen kimseleri yine binlercesinden duyuyorsunuz. Taşlanan evler duyuyorsunuz. Temessül eden ervah ve eşbah müşahede ediyorsunuz. Kulaklarınıza fısıltıların geldiğini işitiyorsunuz. Binlerce işiten size söylüyor. Bir neve ait bir mesele hakkında, bir kabil olmayan, hadis ıslahına göre mütevatir diyebileceğimiz böyle bir haber, böyle bir mesaj, hüsnü kabul görülür ve evet doğrudur olabilir denirse, bunun altında yatan mana bizim teslim ettiğimiz hakikat şu olur. Biz gökler ve yer arasında mekik tokuyan melaike-i kirama inanıyoruz. Biz gökten Allah'ın Celle Celaluhu meleklere verdiği haberi hırsızla kâhinlerin kulağına getirip fısıldayan cinin ve şeytanın mevcudiyetine inanıyoruz. Biz ruhun bir esas olduğuna ve maddenin ona dayanarak yaşadığına inanıyoruz. Biz beşer tarihinde, beşeri içtimai devreler içinde, iktisadi devreler içinde idare eden tabiatın dışından, fiziğin dışından, atom fiziğinin dışından, doğrudan doğruya mana aleminden uzanan müdahil ellerin mevcudiyetine inanıyoruz. Bir nevden bir tek ferdi kabul ettiğimiz zaman, bütününü kabul etmemek mümkün değildir. Siz mananın bir parçasına inanıyorsanız, şu direk şuradan kendi kendine kalkıp gittiğine inanıyorsanız, penceresi kapısı kapalı olan şuraya on tane taşın kayıptan geldiğine inanıyorsanız şayet katiyen inanacaksınız ki sizin perde ve hail saydığınız şeyleri kale almayan, tabiat ötesinden gelen öyle şeyler var ki röntgen şuaları gibi, alfabeta gama ışınları gibi en kesif şeyleri rahatlıkla delecek, balığın suda yüzdüğü gibi Kuşun havada uçtuğu gibi, onlar en kesif, en camit, en mutasallıp şeyleri kurşun gibi delip geçecek. Çünkü emsali vardır bu meselenin. Biz binlerce emsalini müşahede ettik ve ediyoruz. Misaller aktarmak suretiyle size mevzumu yine karışık şekilde arz etmeye çalışacağım. Karışık şekilde mevzuun karışıklığı değil biz melaike ve ruhaniyatın vücudunu ispat sadetinde bulunuyoruz. Bu mevzuda söylenmiş sözleri size aktarmaya çalışıyoruz. Ama bu arada ruhla uğraşan cinle ve şeytanla iştigal eden veya cine, şeytana melabı olan bir kısım kimselerin bu mevzudaki müşahedelerini de intikal ettirmek suretiyle göstermeye çalışıyoruz ki melaike nasıl maverayı tabiattandır Nasıl fizik kanunlarının dar çerçevesi içine girmez, öyle de bu hadiseler öyledir. Veya çevirip ters söyleyelim. Nasıl bu hadiseleri siz sizin kanun ve kıstaslar içinde izah etmeniz mümkün olmadan kabul ediyorsunuz, aynı cinsten melaike ve ruhaniyatın vücudunu kabul etme mecburiyetindesiniz. Şimdi bu meseleyi tekrar ber tekrar arz ettiğim gibi üniversitelerde çalışan hocalar naklediyorlar. Vaka bu mevzu böyle bir noktaya ulaşmış olmasına rağmen bir kısım mütemerritler hala bunları bu müşahitlerin halüsinasyon keyfiyetlerine sem -o basar meselelerine vermeye çalışsalar dahi mesele o kadar çok efradı o kadar kesir ki bütün bunları izah etmek mümkün değildir dünyanın şarkında garbında yeni yeni tecrübeler yapılıyor adam altı ay girer mezarda yatarsa dilini gırtlağına sokarsa, bir şey yemeden içmeden durursa ve bir batılı mütehassız 6 ay sonra mezarını yarıp açıp da bunu dipdür orada bulursa bu meseleyi başka türlü izah edemezsiniz ki ruh üzerinde hüküm ferma, ceset üzerinde hüküm ferma, bir ruhun mevcudiyetini kabul etmeden başka mesele izah etmenize imkan yoktur. Evler taşlanıyor. İnsanların bir kısmının gözüne bir şeyler görünüyor. Ama bu mevzuyla siz psikiyatriye gitseniz size derler ki bu halüsinasyondur. Görülmedik şeyleri tahayyül ediyor görüyorsunuz. Zavallı Farabi nübüvvette nübüvvetin temel bir esası rüknü olan melek vasıtasını da bu şekilde izah etmek suretiyle işi bulandırmıştır. İşi tamamen maddiyeci açıdan ele aldığın zaman başka türlü izah edemezsin. Manaya inanmayan insan gözüyle gördüğü şeyi dahi hiç de o türlü tevil etmeye imkan olmadığı halde o yöne icra etmek suretiyle tevil adına meseleyi bozar ve bulandırır. İnsanların gözünde temessül edip görünen ruhlar var. Gazeteler yazıyor, Allah'a, peygamber e, hatta inanmayan gazeteler yazıyor. Türkiye'de de gazeteler yazıyor, dünyada da gazeteler yazıyor. Öyle gazeteler yazıyor ki bunu senin din ve diyanetine zerre kadar hürmet hissiyle alakası yok ama yazıyor. Ve bunları yazarken de zannetmeyin sansasyonel haberler neşre diyorlar. Çünkü dünya matbuatı var, cihan matbuatı var. Aynı şey yaparmak basıyorlar. Halkın dikkatini çekecek haber imal etme sevdasıyla yapılmıyor bunlar. Olduğu için, cereyan ettiği için yapılıyor. Ve hususiyle bu mevzuda kurulmuş müesseseler var. Bütün mesaisini bu noktaya teksif etmiş bununla uğraşıyor. Ruh ve maverayı tabiat. Bir buçuk iki asırdan beri maddiyecilik insanın kafasını aldı, öyle dar bir kalıp içine soktu, insanı esaret altına aldı duygusuyla ve düşüncesiyle. İnsanın duygu ve düşüncesiyle insanı esaret altına aldı. Ve bu yavaş yavaş bugün kırılıyor. İnsan fikren hürriyete ulaşacağı devreye doğru gidiyor. Artık belli kalıpların esiri olmayacak. O her şeyi maddeye irca etme hamakatinden kurtulacak. Maddenin verasında atoma, atom fiziğine, partiküle tesir eden, ve esir alemi içinde astral vücutların boy gezdiğine dikkati çekecek, götürecek ayrı bir alemde yepyeni düşünceler insana kazandıracak. Gelecek devir. İlim mehafilinde intişar eden mecmualar yazıyorlar. Ben parça parça onlardan ve bizden misaller aktaracağım. Uzun senelerden beri 20-30 senedir biliriz Ruh ve Madde Dergisi veya ruh dünyası gibi mecmualar çıkıyor. Ve bunlar dünya çapında ruhla yapılan, ruhla alakalı yapılan araştırmalara dair bir kısım vakaları tespit edip adeta bir vakayı teferruatına dair bir trafik memurunun tespit ettiği gibi tespit edip efkâr-ı beşere neşrediyorlar. Bu mevzuda uğraşanlardan bir tanesi de Bedri Ruhselman. Aynen kendi müşahadesi olan bir vak'ayı Neşeti Mecmua'da şöyle yazıyor. Bu daha sonra çeşitli kitaplara giren bir şey. Adana'da bulunduğum sırada hekim olarak diyor. Komşumuz Mehmet Efendi isminde bir zat vardı ısrarlı, muttasıl kırk gün durmadan evi taşlandı bunun. Evinin penceresi, kapısı kapalı olduğu halde bir yerden sanki delik varmış gibi, muntazam taşlar dolu tanesi gibi evin içine yağıyordu. 40 gün muttasıl olarak taşlandı. Ve bir defasında yine evin içinde bir gürültü ve tarraka işitince komşumun evine ben girdim içeriye. Bahçeden içeriye girdiğim zaman ilk defa dikkatimi çeken orada trans halinde bir kızın mevcudiyeti oldu. Adeta etrafında olup bitenlerden habersiz gözlerini meçhul bir istikamete dikmiş, gaybi bir kısım şeyler seyrediyor gibi bir hali vardı. Yarı trans halinde. Bir ruh infisale halinde gayb alemini seyrediyor gibiydi. Halbuki kiler dediğimiz Kapısı yarı açık odanın içinden bidonların birbirine dokunduğu ve döküldüğü, fıçıların birbirine temas edip tarrakalar çıkardığı, vazoların alt üst olduğu, pencerelerin şakır şakır vurulduğu duyuluyordu. Mehmet Efendi ile ilk eve ikimiz girdik. Evden içeriye girdiğimiz zaman kiler alt üst olmuştu. Halbuki maddeye müessir olabilecek ortada bir madde yoktu. Siz bu mevzuda fiziğin kanunlarını aşamazsınız. Maddenin kanunlarından bir tanesi dıştan bir müessir olmazsa hareket etmez. Ve bir mani olmazsa hareketi durmaz. Tekrar onu çevirici bir muharrik olmazsa yönü değişmez. Fiziğin kanunu bu, bunu değiştiremezsiniz. Hıçı durup dururken nasıl devrilir? Küpler birbirine nasıl temas eder? Vazolar nasıl altı üstüne gelir? Havada fırtına yokken ve Adana'da hiçbir kapı pencere hareket etmiyorken Mehmet Efendi'nin veya Müftü Efendi'nin evinin pencereleri kapıları niçin takır takır kapanır ve bir sürü tarraka yükselir orada? İçeri karma karışık gördüm. Dışarıya çıktım hala bahçede oturan kız kendi halinde hiçbir şeyle alakası yok. Medyumların bu mevzudaki şeyine göre, medyumlukla ilgilenenlerin bu mevzudaki kanaatına göre, daha ziyade o alemle çok sıkı ittisali olan bu türlü medyumların bulunduğu yerler taşlanıyor. Ben derhal babasına söyledim, bu kızın elinden tut, bahçeden dışarıya çıkar. Kız bahçeden dışarıya çıkınca kapının, pencerenin gürültüsü, tarrakası durdu fıçılar ve bidonların oynaması, hareket etmesi de durdu. O orada bulunduğu zaman bir manyetik alan meydana getiriyor. Ama maddenin ve fiziğin manyetik alanından başka. Bu defa ne kadar ervahı, habise, cin ve şeytan varsa o ev onların saldırısına uğruyor. Kapı, pencere bütün madde evdeki anti madde şeylerle harekete geçiyor. O bunu kitapta yazıyor. Ben kendileri darılmazlarsa İzmir Üniversitesi'nde bir fakültede kendisiyle bir gün bir sohbette konuştuğumuz bir arkadaştan öğretim görevlisi, onun kendi müşahedesini nakletmeyi düşünürüm. Baka bergamada oluyor, değirmeni bulunan bir köyde. Arzu ederseniz adını da söylerim, size hangi fakültede olduğunu da söylerim çay içtiğimiz bir sohbette nakletti. Esrarlı garip bir adam geliyor o köye. Değirmeni haline yoluna koyduktan sonra da çıkarıp gönderiyorlar onu oradan. Ve sonra değirmen taşlanmaya başlıyor. Binanın sahipleri şikayet etmeye başlıyorlar. Ben de diyor İzmir'de okuyordum. talebeydim lisede. Hususıyla devrimizde maddi felsefeyi tahsil eden ve bütün ilimleri maddi açıdan tahsil eden kimsenin böyle şeylere inanması mümkün değildir. Ve işte ben de bir yönüyle çiçeği burnunda bir delikanlı bir yönüyle maddiye fikriyle burnu dimdik köye gitmiş bir delikanlı. Bana bundan bahsedince ben dudağımı büktüm, tebessüm ettim. Olmaz öyle şey dedim. E gel gör olur mu olmaz mı dediler. Ben Değirmenden içeriye girdim. Değirmenin her tarafı kapalı. Bir de bakıyorum diyor o kapalı duvardan veya tavandan şırağın diye bir taş geldi buraya. Kafama gelecek diye tabi dikkat ediyorum. Beri taraftan bir taş yalla öbür tarafa. Bu taşları toplayın dışarıya atın. Biraz sonra bakıyorsunuz aynı taşlar içeriye yağmaya başladılar. Siz deyin ki fizik olarak bu taşı tenasüb-i illiyet prensibi içinde... Bu taş gelecek ama taşı gönderecek, kuvvet olacak karşısında. Sadece her şeye bir illet bulmanız kafi değildir. Bu taşı o kadar hızla, belli bir yere isabetle atacak bir illet lazım orada, bir sebep lazım. Halbuki ortada görünürde bir sebep yoktur. Öyleyse fizik dünyası, tabiat dünyası, fizik ötesi ve tabiat ötesi parmak karıştırmakla harekete geçiyor. Taşlar dıştan atılıyor. Taşlara müessir dış kuvvetler. Melekut alemine ait o cinsten şeyler. Bu zat buradadır bir üniversitede ders veriyor sizin çocuklarınıza. Emsali o kadar çoktur ki bu meselenin. Hatta ben hanginizi kurcalasam siz yakınlarınıza ait birisinin size böyle bir vaka naklettiğini duyacaksınız. Madem öyledir Fizikle izah edemediğiniz bu meseleleri neyle izah edeceksiniz? Deyeceksiniz ki, elle tutulmaz, çıplak gözle görünmek istemediklerine görünmez, melaike ve ruhaniyat cinsinden bir kısım kuvvetler vardır ki, bunlar melik ve malik olan Hz. Allah'ın melekut aleminin alkışçıları ve temsilcileridirler. Müessir olma aleminde bunlar. Eşya ve hadiselere müdahale etme ve müessir olma aleminde Cenab-ı Hakk'ın kendilerine tevdi ettiği vazifeyi yapmaktadırlar. Ama ervah-ı habise insanlarla çok uğraşır, insanlara düşmanlık yaparlar. Ervah-ı habise çağrıldığı zaman rahat gelir. İmam Fahruddin'in razinin ifadesiyle aşağı ve zayıf ruhlar davete icabette seri Kuvvetli ve güçlü ruhlar davete icabette ağırdırlar. Siz resul Ekrem'in ruhunu asla vakata çağıramazsınız. Muhiddin İbni Arabi Hazretlerinin ufkuna ulaşamazsınız. Hazreti İmam Rabbani Hazretlerini kim bilir belki rüyanızda da göremezsiniz. O büyük ervah çok alidir. O pak damenlere kirli nazarlar ulaşamaz. Ama habis ruhlar, aşağı ruhlar, ayak takımı onlarda. Cinler cinsinden şeyler, bütün davetlere çok seri olarak icabet ederler. Ve bunlar insanlara hasım ve düşmandırlar. Bütün şerlerin ve şerarelerin altında bunlar bulunurlar. Karakteri zayıf, iradesi zayıf, ruhen zayıf, kimseler üzerinde çok defa tesir icra ederler. Ve fizyolojik bir arızaya müstenit değilse tıbbın tababetin altından çıkamayacağı çeşitli adlar altında yok paranoyaktır yok şizofrinidir onun cinsleridir falan çeşitli deli adlar altında izaha kalkıştığımız cinnetlerin verasında cinlerin parmağı ervahı habisenin parmağı vardır vardır ki ben kendi müşahademle gördüğüm Hekimlerin kolumuz, kanadımız kırıldı, aciz kaldık dedikleri meselede anında şifaya bulduğunu müşahede ettiğim ailem içinde bir fert vardır. Bir değil belki bir iki tane. Gözümün önünde delirdi teyzem. Gözümün önünde. Ona esmaya çarpılmış diyorlardı çocukluğumuzda. Bir aralık na seza ve na beca sözler çocukluk hissiyle ağzından çıkınca birden verdik. O kadar oynattı ki onu artı tutup zincire vurmak da imkansız. Ve evde her şeyi katıp karıştırıyor, her şeyi yıkıyordu, yakıyordu. Zincirlere vuruluyor. Ve enteresan tarafı, hastanede yatırdıkları zaman dahi dördüncü kattan inanmazsınız. Aşağıya attı bir şey olmadı. Ve cinneti devam ediyordu. Rahmetli kocası teyzem hayattadır hala. Rahmetli kocası meşhur cinizli hoca. Ciniz Erzurum'un bir yeridir. Rasim Cinisi de vardı talebe temsilcisi başkan. Ciniz'i hocaya gitti anında orada muskaları yaparken bu zincirlerin içinde bıraksalar evi yakar yıkar. Beni niye bağladınız diyor. Halim Selim konuşuyor. Hala Hilmiyle Silmiyle çocuklarının başında benim teyzem dipdiri. Bütün zindeliyle. İzah edebilir misiniz Bunu ervahı habise musallat kime? açı olanlara siz daima kontrol altında olacak kendinizi Allah tarafından teminat altına almış olacaksınız bunların şer ve şeralesinden masum kalmak için bu defa Almanya'da birisi bana şunu anlattı Almanya'da halkın yüzde kırkı mübalağım yok yüzde kırkı akıl yönünden tedaviye tabidir bunun büyük bir kısmı akıl hastanelerinde ve tımarhanelerdedir. Mübalağa yapmıyorum. Ve bir rakam söyledi hatırından çıktı. Türkiye'nin bütçesinin üstünde sadece bu mecanin için, bu akıl hastaları için akıl hastanelerinde tedaviye sarfedilmek edilmek üzere ayrılıyor. Türkiye'nin bütçesinin üstünde. Bütün Avrupa'da böyle yüzde on nispetinde İskandinavya memleketlerinde kadın erkek hırkı geçtikten sonra intihar ederse buna ne at korsunuz siz? Götürseniz bunları intihar etmeden birkaç dakika evvel psikiyatriye bunların hepsine cinnet damgasını basacaktır. Aklı başındayken insan kendisini intihar eder mi? Cinneti muvakkatadır ki onları ölüme sevk ediyor. Ervahı habise musallat fakrüddin Razi'nin ifadesi içinde bunlar daisini bulduğu zaman hemen davete icabet eder. Ve kendilerine has zararı verirler. En azından meseleye en azından muhtemeldir deyip mülaze dairesini açık bıraksaydık üniversitemizde ve çesi bambaşka olacaktı. Muhtemeldir sözüyle. Kaç da kaç. İstemeyelim, talep etmeyelim ve böyle bir rakamda koymayalım muhtemeldir sözüyle mülaze dairesini açık bıraksaydık. Maddiye o kadar kıskıvrak bizi bağladı ve sıkıştırdı ki kendimize ait olan bir kısım şeyleri dahi inkar etme lüzumunu duyduk. Enfüsi şeyleri inkar ettik. Gördük, gözümüzü kapadık deve kuşu gibi. İlim mehafilimizde. el <gülüyor> habithatul il وَالْخَبِثُونَ لِلْخَبِثَاتِ Asırlar habisleştikçe, ruhlar habisleştikçe, habisler habislerle iştigal ediyorlar. Saadet ve nur asrında onlar cinlerle, şeytanlarla değil, melaike-i kiramla hemdem idiler. Hazreti Meryem'in karşısına Hazreti Cibril temessül edip çıkıyordu. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَو۪يَةً Dost boyu, bosu, edası, endamı yerinde bir delikanlı olarak Meryem'in karşısına çıktı. Temessül etti. Melek kendi aleminden temessül etti, Hazreti Meryem'in ufkunda göründü. Ve Hz. İbrahim Hazreti Lut'un kavmine gitmek üzere Hazreti İbrahim'e gelen Melaikeyi Kram, Cebrail, Mika'il, İsrail, Aleihümüslâm, Hazreti İbrahim'e misafir oldular. Hal ata ke hadithu İbrahim el mukramin. İd dâkalu alayhi, fakalıu sâlam. "Kâl sâlam. Qawmumun karun. Vazifeli bir yere giderken Hazreti İbrahim'e uğradılar. Uğradı ve selam verdiler. Hazreti İbrahim selamun aleyküm dedi ve kavmümün kerun dedi. Gelişinizi yadırgamadım ama benim için tanınmadık bir cemaatsiniz siz. Sizin gibisini görmedim ben dedi. Hazreti İbrahim tanımıyordu. Ve tanımadığı insanlara civan mertliğinin ifadesi olarak yemek yedirdi. Feraghe <Lan> ila ehlihi fecae bi'ijlin semîn Sapsağlam ve büsbütün, tas tamam, meşvi, püryan yapılmış bir kuzuyla yanlarına döndü, ziyafet verdi. Melek, melek gibi insana temessül ediyor, karşısına çıkıyor. Ve çeşitli hadis kitaplarında i̇bn Saad'ın Sa'd'ın tabakatından Ebu Neyim'in delailine kadar ve kısmı azamı itibariyle Buhari ve Müslim'de Cibril Emin çok defa Hazreti Dihye suretinde tecelli edip Resul Ekrem'in karşısına çıkıyor. Hadise. Aynı cinsten hadiseler bunlar. Beri tarafta Allah'a sıkı alakası olan münasebeti olan tepeden tırna edebin abidesi Hazreti Cibril peygamberlerin karşısına ve peygamber gibi kimselerin karşısına çıkıyor. Ervahı habise de habis kimselerin karşısına çıkıyor ve onlara eziyet ediyor. Hazreti Ayşe aynen şöyle anlatıyor. Ahsa bütün hizipler çekip gitmişti. Resul-ü Ekrem de silahını çıkarmak üzere eve girmişti. Bir aralık ben bir selam sesi duydum. Resul-ü Ekrem çıktı dışarıya. Ben de pür heyecan hemen dışarıya çıktım yine ne var diye. Baktım ki Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Hazreti Dehyan'ın tozunu toprağını siliyor. Melaike-i kiram temessül keyfiyetiyle hangi iş, hangi masat için temessül ederse, o mevzuda vaki bütün şeylere maruz kalır. Yani muharip olarak harbe iştirak etmişse, toza ve toprağa müsab olur, maruz kalır. resul Ekrem dehyenin tozunu, toprağını siliyordu. Ve dehye şöyle diyordu. Akad وَدَعْتَ السِّلَاحَ silah ya Resulallah." Silahını bıraktın mı ya Resulallah? اَمَّا maşir al الْمَلَائِكَةِ ma وَطَعْنَ السِّلَحَةِ Biz melekler topluluğu silahlarımızı bırakmadık ya Resulallah. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. هذا Cibril. يَأْمُرُنِ اَنْ اَذْهَبَ اِلَى بَنِي كُرَيْزَةٍ Bu Cibril ya Aişe bana diyor ki beni Kureyze'ye gideceğiz. Arkadan hiyanet edip Müslümanlara vuran Yahudi kabilesine gideceğiz. Hazreti Ayşe, Ayşe i siddika ve Resulü Ekrem Aleyhisselatu Vesselam temessül etmiş Mukaddes ve Mubarek ruh Hazreti Cibrili müşahede ediyorlar. Her devrin insanı kendi ruh haletine, mirati ruhuna göre şeylerin temessülünü müşahede ediyor. Bunları belki sadece müşahitlere bağlayacak. Ve meseleyi objektif olarak görmeyeceksiniz. Yine bir yönüyle herkes için objektif sayılacak bir husus, çok defa mezarlarda müşahede edilen hallerdir. Mezarlarda müşahede edilen esrarengiz hallerdir. Nice kimseler müşahede etmişlerdir. Etmeyenler de duymuşlardır. Bir müşahit, çok itimat ettiğim bir müşahit bana anlattığı şey şudur. Cihan harbinde memleketin haysiyetini, milletin ırz ve namusunu korumak için canını dişine takan mücahade eden o şehitler çok yüceydi. O kadar yüceydi ki şairimize ancak Bedrin aslanları bu kadar şanlı idi dedirtti. Sözün ifade ve adadaki mübalası bir tarafa konacak olursa cidden o gün için mücadele eden ve mücadele eden kimseler belki melekler seviyesine yükselme istidadında büyük kimselerdi şehidin mezarı yarıldı diyor bunu tarlada sapanın geçtiği yerden dışarıya koyalım diye mezarını açtık mezarın yerini az değiştirecektik ama düştüğü andaki durumu hala muhafaza ediyordu siz deyin ki toprak içinde bulundurduğu bir gazla yapıyordu bunu göğsünde silahını sımsıkı tutuyordu böyle. Elinden almasınlar diye düştüğü zaman yere sımsıkı göğsüne yapıştırmış. Ve zorladılar, zorladılar silahı elinden alamadılar. Anlatılan ikinci vak'a bununla alakalı veya değil çok hatırımda değil pilaf vak'ı olabilir. Yaşlı subayını çağırıyorlar. Yaşlanmış emekli olmuş. Yanına gelip de Mehmet silahı ver ben senin komutanım dediği an kollarını açıveriyor. Nasıl izah edersiniz bunu? Ölmüş mezara girmiş bir insanı izah etmeniz mümkün mi böyle yapsın? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كُلَّا تَشْعُرُونَ Allah yolunda şehit olanları öldü demeyin. Bir mevizeciden dinlemiştim. Nerede gördü, nasıl anlattı bilmem. Ehli beyti Resulullah'tan, Saadat'tan, Battal Gazi var, efsaneleştirilen Anadolu'da bir kahramandır. Battal Gazi'ye ait şeylerin çoğu belki hurafe ve efsanedir. Ma bu arada anlatılan bir şey var. Şehitliğe ait anlattığı bir şey vardı. Mevizeci benim ölü ve ölkün havam içinde değil bütün coşkunluğuyla anlattı. Seyyah Anadolu'da dolaşıyordum. Anadolu Selçukü devrinde fethedilirken evvela bu büyük akıncılar, bu seyyahlar vasıtasıyla fethi hazır hale getiriliyordu. Evvela müminlerin manyetik alan havası Anadolu'da hakim oluyordu. Evvela melekünümün insanlarla beraber melaike geliyordu Anadolu'ya. Ve Anadolu'nun Rum halkı içinde panik meydana getiriliyordu. Arkadan da Fatih ordular yürüyordu. Yer yer Bizans'la karşılaşıyor, müsaademe yapıyor ve yürüyorduk. Bir gün benim gibi yine bir civanla karşı karşıya geldik. ...beni de yanın arkadaş olarak al dedi. Ve beraber dolaşıyoruz Anadolu'da. Bir Bizans müfrezesiyle karşılaştık. Kıyasiya vuruştuk onlarla. Ve derken arkadaşım şehit oldu. Düştü, kılıcı upuzun yanında kendisi yattı. Mübarezeye, vuruşmaya ben devam ediyordum. Birkaçını bertaraf ettikten sonra biriyle karşı karşıya kaldık... O beni yere vurdu. Ben onu yere vurdum. Nihayet yine o beni yere vurdu. Yorulmuştum, bitkindim. Tam bıçağını gırtlağıma koydu. Keseceği an birdenbire öbür taraftaki o şehit hortluyor gibi kalktı yerinden. Dudağından Allah yolunda ölenler öldü demeyin. Şehit öldü mü zannediyorsun sen dedi. Bir darbeyle üstümdekini alta getirdi. Bunlar yine maziden şeyler. Meşhur Profesör Garzino ve mühendis Kabellu tespit ettikleri bir vaka var. Sen Bernard Kilisesi'nden kiliseye yakın mezara her gece 60-70 cm genişliğinde bir ışığın gittiğini müşahede ediyorlar. Halk müşahede ediyor. Meseleyi ilim adamlarına intikal ettiriyorlar. İşte bu iki ilim adamı bu sahada araştırma yapıp ve tespit ediyorlar. Her gece Sen Bernard Kilisesi'nden arz ettiğim çapta bir ışık kalkıyor, mezara kadar gidiyor, belli bir miktar mezarda durduktan sonra tekrar dönüp kiliseye geliyor. Bu halk arasında o kadar meşhur ve maruf olmuştu ki yine bunu Ruh ve Madde Dergisi yazıyor. O kadar maruf ve meşhur olmuştu ki, sen Bernard ateşi diyorlardı ona. Sen Bernard ateşi yine mezarlığa gidiyor, sen Bernard ateşi mezarlıktan döndü kiliseye geliyor. İzah etmek mümkün değildir bunu. Bir yerde bir fener varsa şayet taşıyan el ister. İlliyet prensibine göre ve bunu taşıyabilecek güçte bir el ister. Kilisede bir insan ister, mezarda bir insan ister ki bunu taşısın. Halbuki esbab aleminde yoktur bu. Ve hepinizin veya pek çoğunuzun duyduğu bir şeyi ben kendi müşahedem olarak nakledeyim. Kur'an okutulmanın memnun olduğu bir devri çocukluğumuzda idrak ettik. Bir kısım meseleyi yanlış anlayanlar Kur'an okumayı dahi yasak etme manasında işi anlamış bu hale getirmişlerdi. Kur'an okumak yasaktı. Bunu gördük. Ve gözü pek dedem ah ahırdan bir delik delmişti de imam odasına ait bir yerde bir yer hazırlamış gizli gizli bazen validem bazen de pederim orada bize Kur'an okutuyorlardı. Allah rızası için. Elif be, rafa konduğu devirde orada hayvanın kıçıyla kapattığı delikten giren minnacık çocuklar orada Kur'an öğrenmeye çalışıyorlardı. Bunları gördük. Ben kendim gördüm. O da esrarengiz bir odaydı. Gece akşam güneş battıktan sonra güneşin batışıyla beraber o odadan bir tarraka duyulurdu. Ramazan davulcusunun tokmak sesi gibi bir ses duyulurdu.